Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Baba İndi ile Başköşede Hakan Vireskala ile olan sohbetimiz devam ediyor. Evet Tuğçe Esen'deyiz. Az önce parçayı dinlemişken biraz onun üzerine de konuşalım istiyorum. İpek ile birlikte yaptığınız müzik yurtdışında nasıl algılanıyor? Ya da genel anlamda doğu ezgilerinin batıda algılanmasını... ...nasıl yorumluyorsun? Özellikle son dönemde çok ilgi çekiyor çünkü dünyada. Evet, bayağı ilgi çekiyor. E, bilmiyorum, bize bir sürü video geliyor. Meksiko'da çalınmış, Rusya'da çalınmış... Wow. E, ...Polonya'da çalınmış diye gibi... ...Arenler'da insanların kendinden geçerek dans ettiği... ...ben de biraz şaşırıyorum. <gülüyor> yani şey büyük. Bir... Hep böyle falan <gülüyor> demeyeceğim de... <gülüyor> <gülüyor> ...ben de biraz şaşırıyorum, hoşuma gidiyor yani. E, tabii az tekstli e, şeyler yani Türklerin acayip bir karizması var. Bu bir çift turnut türküsü. Ben yıllardır bu türküyü yani hep gerçekten içimde bir yaraydı. Bununla ilgili bir şey yapamadım. Konusunda bence güzel bir form bulduk bu parçada. Ee, ve o inanılmaz karizmayı bence insanlar dinlediği anda hemen şey yapıyor. Onlara geçiyor yani. Bence burada şunun çok etkisi var. İkinizin de hem batı müziğini hem doğu müziğini içselleştirmiş olmanızın <gülüyor> ve bu yüzden de bir oryantalizm tuzağına düşmemenizin. Bunu Doğru. ilk konserden sonra da konuşmuştuk sizinle. Evet, evet. Çünkü dünyada da aslında çok orientalist bir bakış açısıyla ilgi çekiyor bu işler diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela bir Ömer Süleyman gerçeği var. Hı hı. O art, yani Ben çok seviyorum bunu. Bizim dü düğününde yaptığımız, yani bu böyle herhangi bir düğünde yapılan müzik o. Yani hı hı. Herhangi bir düğünde yapılan müzik. Ben şahsen düğünlere çok haz eden bir insan değildim. Ee, İsveç'e gidip bu işim oldu. Old, yani senede 80-90 çalmaya başlamadan önce... Ondan sonra bir yerden sonra zorunlu bir şekilde hani çok yılan bu falan diye sevmeye başladığım bir şey. Çünkü 8-9 saat onu aynı şekilde dinliyorsun. Onun bir gücü var. E, Omar Süleyman'ın algılanışı biraz parodi şeklinde. Hani biraz tabii insana kendinden geçiyor ama totalde bakınca orada bir parodi var. Bir skeç gibi algılanıyor. Ama e, bir sürü şeyin de yolunu açıyor. Dünyada her şey böyle işliyor zaten. Yani önden bir şey çok patlatılıyor. Ondan sonra onun farklı modlarını bulabiliyorsun. Bizim de çaldığımız sanatlar biraz öyle aslında. Bizim her sene gidip çaldığımız diye gibi birkaç tane festival var. Büyük ihtimalle Ömer Süleyman'a paralar etme için bizi çağırıyorlar falan yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladım hani böyle şeyler. Ama e, bence insanlar da bir yerden sonra unutandıktan sonra onun benzerlerini ve kendine uyan versiyonlarını seçebiliyorlar. Ömer Suğman'ın konserlerindeki kitleyi ben çok acayip buluyorum yani normalde Hı -hı. düğünlerde kesinlikle oynamayan hani oynatamayacağınız insanların orada çılgıncasına dans etmesini hala böyle dün gibi hatırlıyorum işte Van Festivali miydi Hı -hı. çok önceden gerçekleşen ben ona gitmiştim mesela Hı -hı. Yani muazzam bir şey yani görmek lazım yani imkansız o düğünde oynatamayacağım bütün insanlar bir araya gelmiş ama hepsi evet. inanılmaz kendisinden geçmişti ben, ben benim için acayip bir şey. çıldırdığım birkaç şeyden biri bir o bir de yani mesela halayın Avrupa'dan geri gelip ...bu insanlara sunulup... ...aa ne kadar cool dendi... Yani ...ben davulu kafam falan geçirmek istiyorum <gülüyor> yani. Hani çok halaya sever bir insan ondan değil de... ...ortada belli bir yabancılaşma olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor yani. Bir şey hype olduğu zaman böyle. Çok komik yani. Evet. Ama e, ne güzel... o ...insanlar o müziğin gücünü de şey yapıyorsa... ...kabul ediyorsa harika bir şey yani. Ama yani herhangi bir düğün gırbul olduğunu... ...altına çizmek zorundayım. Önce batıya gidip sonra oradan ithal edilmesi galiba... Hı -hı. ...insanları rahatsız eden evet, nokta... Evet. Ya kimsenin daha olduğunu sanmıyorum da bu sadece ilginç bir yani bu artık sosyolojik bir şeye geliyor yani evet. observation'a geliyor o yüzden ilginç çünkü bu herhangi bir mahallede herhangi her gün duyabileceğim bir şey yani bu. Mesela tabii altın onun sound'u biraz farklı. Altın gün buradaydı geçen hafta. 5 konserlik bir mini turneye çıktılar Türkiye içinde ama aynı evet. zamanda dünyada çok yoğun bir turne programları tabii, tabii, tabii. var. Yazın Amerika turneleri var. Evet evet. Ve tamamen türkülerimiz çok ajan. dünyada çok sound, ilgi çekiyor. Bir de biraz sen doğru sandın da Sen Selda abacan 70'lerde belki, 70 belki farkında olmadan yaptı bir sound. O zaman mikrofon teknikleri, o zaman müzisyenleri, o zaman çalış grooveları Kaç dakikamız var? Dört dakikamız var. Sıkıntı olur. <gülüyor> evet. Üç dakika, dört saniye daha konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sallar o zaman gülüller. Yok rahat rahat konuşabiliriz. Çok rahatım şu an. <gülüyor> Yok. Evet dediğin doğru. E, olay biraz sound. Yani 2019'da o sound. Mesela ben Salif Keita'da bir adamı çok seviyorum. Bilmiyorum deniniz mi hiç? E, Onun yani 70'lerin sound'u diyebileceğin şey çok şu an. Çok yani kaba bir şekilde özetledim. Onun Mali veya işte Afrika sound'u. Mesela o 2010'larda yapılmış. Ben şok oldum. Çünkü bana şey gibi geliyordu. Hani böyle 60'lar gibi hatta geliyordu. Et 60'ların Etiyopin jazz sound'u gibi geliyordu. 2010'larda yapılmış. Şimdi bu prodüksiyon harikası. E, altın günü veya Türk İş, Psychedelic Rock bilmeyen bir insan da yani altın günü deyince yani çok sever, zevk kalır. Bu da ne güzel bir şey yani. Ben... Çünkü iyi bir çalım ve iyi bir sound e, var. Çok iyi bir sound, çok iyi prodüksiyon. Ben aynı şeyi Salif Kedre'de yaşıyorum yani hani. Bir yandan da şey var. Mesela Gaye Suak Yolu'nun, Babazula'nın yurt dışında çok Hı -hı. fazla oturulaması. Selda Abaycan'ın yıllar sonra tekrardan değerinin yurt dışında Hı -hı. aslında bilinip sonra ülkemize farklı Hı -hı. bir şekilde gelmesi. Evet. hani Böyle bir aslında Batı'da da inanılmaz bir Doğu ezgilerinin kabul görmesi mi diyelim? Böyle bir dönem. O yüzden sen de birebir aslında bunu Hı -hı. Batı'da yaşadığın için de... Evet. Babazula'yı e... sadece bir yere, ayrı bir yere koymak isterim. Hı -hı. Ben İstanbul'da 96'da falan geldim. Ve vardı aynı şey yapıyordu şu an 2019 adamlar bunda ısrar etti bunu yarattı ve bundan asla ödün vermedi ve bütün dünya onların kafasına geldi. Doğru. <gülüyor> bunu, bunu bir kenara koymak gerekiyor. Ya yani gerekli her şeyle ilgili her şey konuşuyoruz ama Babazola yani Babazola'nın büyüklüğü burada yani babalığı burada yani gerçekten. Doğru bildiğinde ısrarcı Herkes olmak çok Herkes onların kafasına geldi bunu bir kabul edelim. Yani deli muamelesi bu insana gerçekten deli muamelesi gördüler. Ya yani ortada hipsterlik yoktu. Babilon daha açılmamıştı. Hı hı. Yani Babilon açıldıktan sonra Roman Müziği şu bu Balkan falan patlattı etti. Hepimiz babozluğun kafasına geldik. Doğru. Babylon'un ilk zamanlarında çünkü <gülüyor> hani o da o zamanlar eleştirilirdi diye hatırlıyorum işte Cigulinin rahmetli hmm, e, evet, orada evet. verdiği konserler <gülüyor> işte Babazula işte dediğin gibi yurt dışından böyle Balkan grupları falan çok garip gelirdi bize evet, de o zamanlar evet, yani evet. 15 sene önceden bahsediyorum herhalde. Tabii, tabii. Ama şu an cool bir şey yani. Çok cool bir şey. Onların da coolluğu var yani hani sadece insanların konser gibi dans etmesi değil onun hakikaten devasa bir coolluk var bence. Yani benim şahsi saygım çok farklı bir yerde onlara. Zaten o ayin ortamını yaratabilmek için evet. çok daha derinlerde bir, bir şeyler olması gerek, gerek yani, gerekiyor. Kesinlikle, evet. Ve onlar da var yani. Peki şimdi ne çalacağız Cihaz? Ee, şimdi bugün bir yeni bir single yayınlandı. Hakan Breskal'dan değil bu. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim. Tolga Aa. Büyük, Eralt Güven ve Erdem Başar'dan oluşan Island yeni bir single yayınlandı. E, 2019 yılına yetişeceğini söyledi bize Tolga geçtiğimiz günlerde. Yeni albümlerinden Kaybola isimli albümlerinden ilk single'ı La paylaştılar bugün. Onu bir dinleyelim isterseniz. Şarkıyı ilk dinleyince ne hissettin Cihaz? Yani, ben şarkıyı ezbere bildiğimi hissettim. Biz çünkü... Hiç yabancı gelmedi bana. Fırsatımız evet. varsa yani o akşam bir işimiz yoksa ve bir yerde Island Man çalıyorsa oraya gidiyoruz. Yani başından beri Island bu müzikal evrimini takip etmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Süperler. Onun gibi takip ettiğimiz gruplar da var çünkü. <gülüyor> birkaç ay sonra izliyorsun başka bir yere gitmiş oluyor. Birkaç ay sonra bir daha izliyorsun biraz daha farklı bir yere doğru dümen kırmış oluyor. Senin böyle ufak ufak alıp bir yerinden işte <gülüyor> hafif hafif kıpırdanmaya başlatıp ondan sonra bir bakıyorsun dans etmeye başlamışsın o... Çok ince bir çizgide yürüme şeyini sevi hissini seviyorum Island Man'daki. Elinde değil bir şekilde hareketlenmeye başlıyorsun evet, müziğinde. Buradan da tekrar jingle'ımızı e, verdiği için bize <gülüyor> Altyaxi'yle <gülüyor> Island Man'de çok teşekkür ederiz. O Sezonun zaman... son programına yetişti neyse ki. Albüm değil mi? ilk single'ı. Değil mi? Bütün sezon bekledik aslında albüm çıksa da konuk gelseler diye ama artık Artık bir baba indi lokale inşallah diyelim. E, o zaman Lamani'yi dinleyelim Island Man'den. Az sonra muhabbetimize tekrar devam edeceğiz. Boom. Island yayınlamaya hazırlandığı yeni albümü Kaybolla'dan La Money dinledik. Evet. Nerede kalmıştık? Güzel bir sohbetimiz vardı ama Vallahi. Düğünlerden bahsediyordu aslında Hakan. <gülüyor> Devam etmek ister misin? Vaktiniz var şu an. De, i̇sterim tabii canım. Soru ne? <gülüyor> düğün, düğün nedir? Nasıl Bilmem, yapılır? Bilmem demin çok güzel anlatıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Sorusuz anlatmak asıl bayağı olay bence diye, diye düşünüyorum falan. Bak bir <gülüyor> saatlik sitemde film var burada. başlarsam zor durursunuz. Tamam o zaman düğünleri boş verelim. <gülüyor> Şundan bahsedebiliriz bence İsveç'teki yerli müzik sahnesini hı. merak ediyorum. Sen de çok içindesin. Yayından önce de konuştuk aslında hı hı. Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok hareketli bir üretim var şu an. Evet. İsveç'te durumlar nasıl? Abi, bu ka burada kadar olamaz sanmıyorum. Hiçbir yerde şu an bence bu kadar olamaz. Ee, i̇nanılmaz fazla üretim var burada ve bir sürü çok güzel şey çıkıyor. Ben takip edemiyorum yani. Stres oluyorum. Bir sürü şeye zaman vermek istiyorum ama... Ee, son 3-4 senede öyle değil mi? Edebiyatta da, edebiyat dergilerinde de, müzikte de Bir sürü insan ve çok yani Şahsetli, inanılmaz yani Karakter, müzikal yani karakteri olan insan ortaya çıkıyor 7-8 sene önce böyle değildi yani Sizinle de konuştuk İnsanlar daha fazla yabancı müzik dinliyorlardı Ve müzik yapmak biraz uzak bir şeydi aslında Ama şu anda bence Herkes kendine yakın müziği, yapabileceği müziği ...bazıları teknoloji sayesinde bazı single songwriter tek başına olmanın verdiği özgüvenliği yapıyor bence. O yüzden burada kadar üretim olamaz ama İskandinavya'nın bir sound'u var. Siz de biliyorsunuz hı hı. hani bir indie sound'u var. Bir boş vermiş bir biraz daha lousy sound'u olan bir şey var. Ee, ve bir de çok clean çok temiz bir pop var bütün dünyaya şey yapılan. Ee, o çok fazla prodüksiyon var orada. E, ...ama e, bilmiyorum... ...beni ne kadar vuruyor tam olarak bilemiyorum... E, ...çünkü... E, ...fazla büyük, yani her şey çok fazla büyük... ...yani ne bileyim bakıyorsunuz... ...berber grup arkadaşlı yaptığınız bir insan... E, ...büyük vurmuş Amerika'da falan... ...Los Angeles'te yerleşiyor falan... E, ...yabancılaşıyorsunuz yani... E, ...o yüzden... E, ...benim aslında orası da çok da fazla... ...yani bilmek, tanımak... ...birkaç prodüsel ortak stüdyoya girmek dışında... ...fazla da şeyim yok yani... ...ama şu an iki... E, İki yapımcıyla bir stüdyo paylaşıyorum. Ee, çok fazla insan gelip geliyor ve çok fazla prodüksiyon yapıyorlar. Hepsi de aklımda kılıyor parçaların yani. Bayağı fazla prodüksiyon var. Kendi üretimizi kendi stüdyonuzda yapıyorsunuz. Evet Ortak işler yapıyormuşsunuz an... o prodüksiyonlarla. Ee, ortak işler yapmaya çalışıyoruz. Ama şey oluyor hani e, iki cambaz bir ip de oynama <gülüyor> durumları falan. E, biraz daha zor oluyor. Ama ben artık kendi fazla prodüksiyon yapmak istemiyorum. E, çünkü ilk albüm bütün şarkılara sözleri, mixleri, bazı enstrümanların çalımı kendim yaptığım için... Şu an böyle single'larla ilerlemek istiyorum ve başka birileriyle ortaklık yapmak istiyorum. Bu duvarları mesela başka bir produk yapımcıyla yaptık, ipekle parça yaptık, ipekli bir parça daha gelecek. Bunları biraz daha şey görüyorum çünkü artık benim yaptığım yolun sonu şey yani yani kontrol, freaklik her şeyi, her şey her kendim yapmaya çalışıyorum. Bir başka ee, bir gözün etkisi, başka kesinlikle. bir kulağın etkisi. Farklı ben kendi fikrimden sıkıldım yani kesinlikle. O yüzden hep bir şey yapıyorum, ee, collaboration arıyorum yani. ...mesela işte bana söz yazsan işte ne bileyim birine... ...şöyle bir şey var... ...söz yazmadan önce kendim birine gönderiyorum mesela... Ee, ...şimdi Can göre gönderiyorum işte ne bileyim... Işte ...sevgilime gönderiyorum <gülüyor> şu söz ...tam Can Güngör'ü düşünüyordum... Evet ...bir ...Can da çünkü her şeyi kendi halletmeyi evet. çok seven... Evet, ...kendi evet. kafasının içinde... ...onu bizim çok seviyorum... ...evet üretim çok sürecini seviyorum. çok derinlikli yaşayan bir müzisyen tam Hı -hı. onu düşünmüştüm şu an. Aynen, aynen. öyle bir sürü müzisyen sevdiğim müziğine aşık olduğum bir sürü insan var burada onlarla çalışmak istiyorum yani. Peki madem konuyu açtım ben Hı -hı. onu soracaktım. Ee, Türkiye'de müzik yapan insanlarla böyle ortak çalışmalar vesaireler var mı? Arka planda bizim bilmediğimiz yakın gelecekte gelecek böyle bir yani, şarkılar. Yani e, çok sık geliyorum ama birkaç gün yapıp geri gidiyorum. O yüzden şey o arkadaşlık bir türlü muhabbete dönmüyor. Ya dedim ki ben şimdi konservatörde öğretmenlik falan yapıyorum. Haftanın dört günü. Baya bir zamanımı alıyor. Hı. Ama ben bunu çok istiyorum. O yüzden ufak ufak oltalar atıyorum yani. Bakalım neler çıkacak yakında. şaşırtmayı da seviyorsun çünkü hani hmm, işte evet. Son Duvarlar şarkısıyla bir anda Trap Sound'una yakın bir şarkı evet, geldi. Evet o parça öyle oldu. Ali Çetin Kaya'la yaptık o parçayı. Ben aslında eskiden beri hip hop, ilk albümlerim ise vardı. Biraz da caz. Yani ben aslında Spoken Word Jill Scott falandan biri gelen bir şey hayranlığım var yani hip hop'a dönem daha sonra rhyme hayranlığım var işte her köyde bir deli varın içinde bir hip hop instansiyası vardı nesli tükenmekte olan parçası biraz daha formda ilk albüm ne vardı ikinci albümde İstanbul'da bir parça var ee, şey biraz daha single songwriter Aynen. hip hop diyeceğim ya rhyme diyeceğim tadında olan şey benim çok takip ettiğim bir jeneren yani aslında Kendrick Lamar hayranlığım falan çok var. E, o böyle bir şey söyledi. Ben ona bir parça gönderdim. O da o parçayı bu şekilde geri gönderdi. Ben de söyledim. E, oraya geldi olay. Peki bundan Hiç sonra solo projende benzer tatlı şeyler duyacak mıyız? E, beraber çalıştığım yapımcılarla olacak olan şey. Kendime uyan tarzda tabii ki yapacağım. Duvarlar bence bana çok uyuyordu. Biraz daha organik bir şey. Hani böyle atıyorum bir Travis Scott trap değil veya yani ne bileyim Lil Uzi falan o tarz bir şey. Çok daha commercial, çok daha ticari bir trap soundı değil biraz daha her zamanki beslenen belki. beslenen kesinlikle evet çünkü e, onun da bir belli bir şişme şeyi var sıkıntısı var şu anda çok kendi kopyadan yani o jenerede de jeneriden dışına çıkmaya çalışan müzisyen çıkmak çok zor oldu çünkü çok güçlü bir şey yani jenere o yüzden beslenen demek de şey buluyorum. Ya bir benim yandan için... senin çok sağlam bir background'un var. Yani bundan sonra ilgi duyacağın, üretmek isteyeceğin başka türleri ancak kendi backgroundunda sentez, sentezleyebilirsin diye düşünüyorum. Evet, evet. Aynı, aynı şeyi düşünüyorum ben de. Bir de bana katılır mısın? Türkçe bilmiyorum sözünü kestim ama mesela Hakan'dan çok farklı bir şey geldiği zaman beni hiç şaşırtmıyor. Yani işte bir İpek İpek Çıwoğlu ile birlikte yaptığınız iş de var. İşte duvarlar, şarkısı da var, İlk Norda albümün der. var. Hmm. Norda gibi bir proje var. Onu evet. bahsedemedik, konu gelmedi. Yani bambaşka şeyler çünkü hmm. çok farklı müzik, müzik aletleri de çaldığın için. Evet. Hani bayağı işte gitar müziğinin biraz daha belki yoğunlukla dinledi, dinlendiği bir zamanda bayağı sert bir iş de gelebilir senden ama hmm. bambaşka belki bir Rap albümü de gelebilir sadece bu beni şaşırtmaz <gülüyor> yani öyle Aynı bir kafamda podlamışım yani seni. Evet biraz öyle bir durum var kesinlikle bu hem bir handicap hem de bir yandan da şey yani. E, Acaba ne gelecek diye cursed. bir merakla yaranıyor. <gülüyor> biraz da be, yani bir müzisyenin belası böyle bir şey yani çok yani fazla. özgür ruhlu bir müzisyen oldun ve kendisini <gülüyor> tekrar etmeyeceğini bildiğimiz için şaşırtmıyor bence evet. farklı şeyler Dur. gelmesin. evet evet. Tabii. Öyle, değil, öyle, Tabii. Diyelim. öyle Tabii. diyelim bu daha güzel bir şey Tabii. Tarsızlıktan daha güzel bir şey <gülüyor> e, Tarsızlık <gülüyor> aslında vurgusu yapmak istemedim orada Hayır, ben yapıyorsa, yapıyorsa. Hayır, Yok ben yapıyorum sen yapmıyorsun Ben bugün konuşamadığım için zaten o yüzden <gülüyor> Bunu da yine bir açıklamak istedim no, no, no, no. Evet e, başka Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum İskandinavya muhabbetini kaçırmadan Hı hı İskan Dinovia'daki metal sahnesini takip ediyor musun? Ya evet Bunu ya. tabii ki ya, evet, tabii soracaksın. soracaksın. <gülüyor> ben de ilk gittimde en heyecanlandığım şey e, oydu. Demek sokakta Venom'la ta, e, ta, şey tanışacak mıyım? Orbit, Hı -hı. ne bileyim Napalm, Napalm falan. Napalm dedim bateristli bir plakçı da Ben gittim tanışmaya. <gülüyor> <gülüyor> <Tam gülüyor> tanışmaya gittim. Çalışıyor Çalışıyormuş, Gördüm sonra utanlı bir şey bir şey demeden <gülüyor> çıktım falan. İlk gittimde oluyor bunlar tabii. Aa Grade de çok iyi bir grup var. Mesela yani yıllardır beni heyecanlandıran e, şey e, ...Greyver mi diyorsa bir dakika... ...Nedim grubu unuttum... ...neyse... ...demek çok dinlemiyormuşum... <gülüyor> e, ...ama inanılmaz bir üretim var... ...ve kesinlikle ölmemiş... ...ve kesinlikle de şey yani... E, ...festivallere inanılmaz kalabalık falan geçiyor... ...metal tanesi çok büyük... ...kesinlikle... ...Opetler... ...Etti Gates'ler... hani evet... evet ...dur slayed. bak unutmuşumları... ...Etti yani et Gates'ler... ...dururum... ...baya büyük bir... da burada mü? izledik aslında... ...mesela şimdi, şimdi düşündüğümüz hmm. zaman... ...Amon Amart mesela... ...han... Hmm. <gülüyor> e, Bayağı izlemişiz onu grupları da 2004 evet. yıllarında özellikle o zaman Rock the Nations festivalleri vardı burada bilmiyorum hala hatırlayan var mıdır da o festivallerde ve sonraki gene metal festivallerinde çoğunu izlemiştik. Ne kadar garip. Hala ya. canlı yani diyorsun. Evet, e, yani bayağı, bayağı o da Time Machine gibi bir şey ama inanılmaz büyük bir kültür. Aslında alt kültür falan da değil yani niye, niye bu kadar şaşırıyoruz onu da bilmiyorum ama. Hı hı. Kesinlikle yani o o tayfa mesela metal bırakıp trapçi olmuyor yani Bir şey onlar da metalci <gülüyor> olarak hayatlarına devam ediyor. Onlar Ama da... Kon... sorun yeni tayfa gelmiyor aşağıdan. Kesinlikle. Ben hala Olabilir. buradaki metal konserlerine Olabilir. gittiğimde ortaya çıkmıştı i̇şte 10 15 sene önce birlikte hmm. konserlere gittiğimiz arkadaşlarımı görüyorum. Yani. Evet. Olabilir evet. Onun tam şeyini yapamayacağım yani. Çünkü hiç gitmedim ben. De. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama eskiden teknedim müzik koydu mesela. işte ben de mesela şu an <gülüyor> dinlemediğim için olabilir. Yani çok evet. fazla dinlemediğim için olabilir. Evet. Burada sanki duruldu gibi geliyor bana Biliyor metal sanırım Zaten Ben ama... aslında bateristim baştan. Yani öyle <gülüyor> black metal grubumuz falan filan vardı böyle. İzmir'de artık ne kadar oluyor Onu bildiğim <gülüyor> için zaten özellikle bu soruyu <gülüyor> sana sordum falan. <gülüyor> Double cross <gülüyor> bateriler falan. <gülüyor> evet böyle bir nostalji köşesinden sonra. <gülüyor> e, yavaş yavaş e, programımızın da sonuna geliyoruz. Birazdan senden canlı performans Hı hı. dinleyeceğiz. E senin hatırlatmak istediğin ya da söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Son öyle bir sözüyle sana bırakalım. Değil e, mi Tuğçe? Şey? Ben sizi bugün gördüğümde, çalıştığımda söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Harika bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Ee, bağımsız medyanın bir parçasısınız ve şey kaçmamış. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyorum gibi gözüküyor ama gerçekten harika bir Merak iş yapıyorsunuz. 10 yıl yani. bu şekilde yani buna emek vermeniz gerçekten inanılmaz bir şey. Eee emeğinize sağlık diyorum gerçekten. Açık çok sağ ol. ne kadar büyük mücadele verdiğini biliyorum. ...her zaman hem sizin hem de Açık radyonun, ...her zaman arkanız, arkanızdayız. Ve evet, sizden bir, po sizden bir podcast bekliyorum. <gülüyor> podcast çok dinleyebiliriz. Ve Açık Radyo'nun podcast dinlediğimi... ...çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Burada verilen programda Hı -hı. gerçekten çok değerli. Hangi podcastları takip ediyordunuz? Açık Bilim... E ...matematikle bir şey vardı. Yani birkaç tanesini takip ediyorum. Felsefeyle birkaç tanesini takip ediyorum. Gerçekten çok... yani ...Spotify'da olması çok büyük bir şey. Eskiden podcast... ...hepinden dinliyorduk. Sizden de en yakın... zamanda böyle podcast bekliyorum. Bu arada biz de... ...Bir Baba İndi ile Başköşe programlarını... Hı -hı. ...tüm haliyle... Spotify'da, Apple Podcast'te ve aslında YouTube vesaire birçok sayabileceğimiz yerde yüklüyoruz. Hı. Hemen programın 2-3 gün sonrasında oluyor. Evet. Ee, yine birbobindi.com'dan da tüm linkleri de görebiliyor olacaksınız. Yani Aynı nereden zamanda, dinlemek istiyorsanız orada aratmanız yeterli evet, aslında. Bir evet, ihtimalle başladım. bulacaksınız. Bir Ama Bobindi o podcast de, olarak sizden bir şey beklerim. Oğlum. Onu birlikte öyle onu, Evet onu birlikte <gülüyor> ben düşünüyorum tamam, yapacağımızı. Tamam. <gülüyor> Bu arada bir bombindi indi lokalde de aynı şekilde. Hatta biraz daha görsel bir sürprizimiz olabilir mi? Onda düşünmüyor değiliz. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederiz Hakan. İyi ki bulduk. Ben buradasın. teşekkür ederim. Çok Ay, sağ olun. Seni yakaladık. İyi yarın akşam konseri Yarın Yarının Ayaklıköy'de Hakan Veskala, İpek Pekçioğlu e, sahnede olacak. Bunu da tekrar hatırlatalım. Bu. Senden şimdi ne dinliyoruz? Duvarlar. Canlı canlı Duvarlar dinliyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh, oh, Biz yazarız, siz duvarlar, ölün üstüne Biz yazarız, biz yazarız Siz duvarlar, ölün üstüne Biz yazarız, biz yazarız Siz duvarlar, ölün üstüne Biz yazarız Gece oldu yine var. Mesain başladı hadi kalk Çek kapşunu şunu bir Bursa Gündüz ayakta uyuyor onlar Geceleri seni kimse kandıramaz Sen yazmazsın sahipsiz o duvar. Yaz geçirin hiç çabuktu tut devreye var Boya biterlerdim bitmez ne çektik lan? Gündüz ayakta uluyor onlar Geceleri seni kimse kandıramaz Siz duvarlar ürün üstüne Biz yazarız, biz yazarız Siz duvarlar ürün üstüne Biz yazarız, biz yazarız Siz duvarlar ürün üstüne Biz yazarız, biz yazarız Siz Örün üstüne biz yazarız Söyleyebilsem duvara ne gerek var Betonda büyüyor şey gel sen bana bak Açlık, itlik, isyan ve anaslan var Gündüz ayakta uyuyor onlar Geceleri seni kimse kandıramaz Fiklim ince gülüsem beni tanıma Numaran yok bende asla soramam Maşkım sabah bat, ah, ah. gündüz ayakta uyuyor, onlar geceleri seni kimse kandıramaz. Siz duvarlar üstünde biz yazarız, biz yazarız. Siz duvarlar üstüne biz yazarız, biz yazarız. Siz duvarlar üstünde biz yazarız See, do I like It used to lay Biz, yazarız. Biz yazarız. Baş köşe. Hazırlayıp sunanlar Tüçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.